Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Aziz kardeşler bugün ilk anne ilk kadın ilk eş Havva annemizden Söz edeceğiz. Maalesef gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde ilk kadın olan Havva validemizden ayrıntılı bilgi yoktur. Bu ayrıntılı bilgi olmayışı çok kısırlı bir bilginin verilmiş olması beraberinde binlerce seneden beri hala silinmemiş olan bazı yanlış düşüncelerin, kadınlar üzerindeki yanlış anlayışların yaygın olmasına neden oldu. Bu nedenle biz Kur'an'ımızın işaret ettiği kadar ve hadisi şeriflerde zikredildiği kadar e, değinerek ilk kadın, ilk eş, ilk anne olan Havva validemiz hakkında doğru bilginin ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Arkadaşlar, Yahudiler kimdir sorulsa hemen işte çocuk katilleri işte insanların düşmanı gibi vasıfları çok meşhur olduğu için her asırda öyle yaşadıkları için hemen o vasıflarıyla hatırlanırlar halbuki o kadar basit bir millet değil onlar yani şimdi nasıl işte camileri bomba doluydu onun için biz de bombaladık onları bildiğiniz gibi değil akşama kadar üstümüze nükleer silah atıyorlar filan diye böyle iftira ediyorlar ya tiniyetleri, mizaçları böyle o adamların iftira kampanyası Hazreti Havva annemizden başlıyor onlarda. Havva annemizin yani daha doğrusu ilk iki insanın hayatıyla ilgili yüzlerce masalı bizzat onlar uydurmuşlar. Onlardan binlerce sene önce yaşamış olan bir insanı Kitaplarına yazmışlar, defterlerine yazmışlar her neyse. Dolayısıyla bizim Kur'an'ımızın ve hadisi şeriflerin bilgilendirmediği konularda pek çok İsrailiyat dediğimiz uydurma bilgi vardır. Bu İsrailiyattan en çok payı Havva annemiz almıştır. Davut aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam gibi peygamberler almıştır. En adi isnatları allah Teala'nın mübarek kulları için, peygamberleri için yapmakta hiçbir sakınca görmemişler. Hep cüretkarane davranmışlardır. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Oldu da zaten. Mesela e, Havva annemizin e, cennetten Adem Aleyhisselam'ın Çıkarılmasının nedeni olduğu Bilgisi onlara aittir Çünkü gerek Kur'an-ı Kerim Ve gerekse Hadis-i Şerifler Havva annemizin Şeytana Kandığını ondan sonra Şeytanın da Bunlara işte yasak meyveyi yedirip Cennetten çıkmalarına Sebep olduğuna dair Bir bilgi yok Böyle bir bilgi Kur'an-ı Kerim'de yok Hadis-i Şeriflerde de yok ama bütün Müslümanlar, kadınlar da zavallılar, kendilerini de bunu kabul ediyorlar. İşte Havva yaptı bir cahillik onun yüzünden biz de buralara geldik gibi böyle e, bir anlayış. Doğru değil. Maalesef doğru değil. E, o kadar bir oturmuşluk var ki bu bilgi o ortamında yani o kadar benimsenmiş ki bu yanlışlar. E, Müslümanlık kültürü olan, Kur'an kültürü ve hadisi şerif kültüründe yeri olmadığı, bilindiği halde tekrar edilir olmuş. Meşhur e, İslam tarihçisi ve bu konuların en değerli alimlerinden olan i̇bn Kesir bile e, meşhur diyorum. Çünkü hakikaten bir numara büyük e, yazarlarından İslam tarihinin. E, bir sürü anlattıktan sonra Havva şöyle etti, yaramazlık etti, cennette rahat durmadık, kadınlar orada da böyleydi. Yani böyle bir sürü anlattıktan sonra bu bilgilerin hiçbirine de güvenmemek lazım, Yahudi kaynaklı bunlar diyor. Yani hem anlatıyor, yani başka bir bilgi yok, bir de insanlar illa öğrenmek de istiyorlar. Burada biz, kardeşler, gerek Adem aleyhisselam babamız, ve gerek Havva annemiz, bunların, allah Teala'nın, anlattığı kadarıyla bilinmesinde, yarar var. Daha fazlasının bilinmesinde bir yarar yok, zarar var. Yani Allah Teala mesela e, cennette her şey ise serbest. Biraz sonra anlatacağız bu süreci. Sadece şu ağaca dokunmayın. Dedi. Diyor Kur'an-ı Kerim. Armut muydu, elma mıydı, incir ağacı mıydı? Böyle bir bilgi vermiyor. Elmayı keserek mi yediler? dişleyerek niyetler. Böyle bir bilgi vermiyor. Allahu Teala'nın bilmemizi istediği ve Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzüne yerleştirdiği Adem ve Havva bilgisi bize dünyada yarayacak bilgi. Allah emretti, her şeyi serbest bıraktı. Cennet ucu yok, bucağı yok. 500 ağaç, 600 ağaç yok. Kışı, yazı, baharı yok. Cennet ya serbestsiniz dedi. Milyarlarca dönüm diyeceğim. Dönüm ne demek olacak? Komik olacak. Yani dünyalardan büyük ki cennet kardeşler en son cehennemden girip en son cehenneme girip en son oradan çıkacak olan mümine Allah yerle gök arasının yedi katı kadar büyük yer verecek cennette bu Bekir-i Sıddık'ın alacağı yeri düşünüyor musunuz? Yani ucu yok bucağı yok bunun. Milyarlarca kulu Allah'ın cennete bulunacak. Buna rağmen, Adem Aleyhisselam hepsinin sahibiydi orada. Bir tane ağaç bir köşede buna dokunma dedi Allah. Hiçbir ağaç kalmamış gibi gitti ona dokundu. Demek ki yasaklar lezzetli. İnsana dokunma dedin mi ona dokunuyor. Bu dersi çıkarmak gerektiği halde yani bu ders çıkarılması gerektiği halde hangi ağaçtı acaba? Ağacı işte merdivenle mi çıktı aldılar. Mevsimi miydi? Acaba bir de şu da konuşuluyor. Demek meyve olmamıştı. Olmadan kopardı. Onun için cezalandırdı Allah Teala böyle. Şimdi ne yapıyor şeytan? Orada babamızı kandırdı. Burada ona ait ilave bilgilerle bizi kandırmaya devam ediyor bu sefer. Oradan yasaklara karşı dikkat etmezsen Cennette bile adam tekmeyi yiyor. Bu derse çıkarsa herkes menfaatlenecek bundan. Ama böyle bir ders değil de işte ağaç mevsimi mi değildi, hangi ağaçtı? Önce Adem mi ısırdı? Havva mı ısırdı? Bilene bir madalya. Kim? ikisi de birden çıktı cennetten. Hangisi önce ısırdıysa ısırdı. Usurdu. Kim kimi aldattı? Bu, bu konulardaki ayrıntıların tamamı Yahudi kaynaklıdır. Şimdi bazı alimler de ya onlar da herhalde Tevrat'tan bir yerden duymuşlardır bunu filan Ulan, Tevrat'tan hiç ses duyursun Yahudi bu yarısını uydurmuştur muhakkak ne alıyorsun bunu ümmeti Muhammed'in hiçbir derdi olmamış gibi yani başka bir öğrenecek bir şey yokmuş gibi yani Adem Aleyhisselam'ın ciddi bir rakamımız yok elimizde de İsa Aleyhisselam'dan altı bin yıl kadar önce dünyaya geldiği tahmin ediliyor tahmin bu bilgi değil altı bin sene yani altı bin sene, İsa Aleyhisselam'dan da bu zamana iki bin sene, yani sekiz bin on bin senelik mesele doğum raporum isteyeceksin hava şimdi yani, tahlil mi yapacaksın hangisini yedi, hangisini yemedi, bunlar e, lüzumsuz bilgiler, lüzumlu bilgi olsa Allah bunları bize öğretirdi orada Allah'tan başka bunu bize anlatacak kimse yok cennette miydin nereden bileceksin Allah Teala Kur'an'ı da anlatırsa Doğru bir bilgidir. Peygamberi ne söyler de, Peygamberi sana anlatırsa, O da doğru bilgidir. Her halükarda kardeşler, Biz Müslüman olarak, Şöyle bir, e, Ölçü koymamız lazım. Rabbimizin kitabında ne varsa, Doğrudur, bizim için gereklidir. Peygamber aleyhisselam, Efendimizin, Hadisi şeriflerinden, Sahih olanlarda, Ne varsa, bizim için doğrudur kabul ederiz asla konuşmayız tartışmayız anladık anlamadık hiç önemli değil bu ayeti bu hadisi anlayamadık şart mı anlama iman et otur kurtul onun dışında velev ki Arapça yazılmış olsun velev ki mesela işte örnek verdim İbn Kesir tefsirinde hadisinde tarihinde en muhtemel alimlerimden bir tanesidir de, bütün ümmeti Muhammed'in saygın alimlerindendir. Kendisi diyor zaten doğru kaynak yok bu konuda diyor. Mec mecbur kaldık diyor. Yahudi bilgilerinden istifade ettik diyor. Böyle bir mecburiyeti yok aslında da kendisini öyle mecbur hissetmiş. Yani bir kültür olarak gazete haberi gibi algılamış. Filan mesela örnek söyleyeyim. Ee, bilhassa böyle menkib'e e, ondan sonra abartılı bilgiler konusunda işte Taberani'de rivayet edildiğine göre. Taberani, işte Taberi, böyle bazı meşhur isimler var, takvim arkalarında çok meyve, takvim yapraklarında görürsünüz bunları. Bunlar, e, illa yanlış olacak diye bir kaydımız yok ama, e, Buhari gibi bir kelime değil bunlar. Tirmizi gibi bir kelime değil. İbni Mace gibi bile değil. Yani, şimdi şöyle bir anlayış var, işte, Taberi kaç yılında yaşadı? İşte bundan 1100 sene önce yaşadı. Ondan iyi mi bileceksin? Hayır. Ondan iyi bilmeyeceğim ama o da her şeyi doğru bilecek diye bir kural yok. Ümmetin eleğinden geçip elenmiş bilgi değil bu bilgiler. Ama Bukhari, Müslim, Ebu Davud dediğimiz zaman asırlardan beri ümmet bunu eliyor ele ele ele, ele. artık elekten geçecek şey kalmadı ümmeti Muhammed'in itimadına kavuştu ümmeti Muhammed bağrına bastı bu bilgileri bu nedenle e, işte e, konumuzun dışında bir örnek mesela taberi de anlatıldığına göre filan sahabi Hazreti Ali'ye taş atmış başına düşsün o taş ne diyeyim sana ben nerede gördün taberi de yazıyor Taberi demek, Bakara suresi demek mi Kur'an'da? Taberi bir tarih kitabı. Ama Arapça. Yalan Arapça yazılmıyor mu? Yani, biz, Kur'an okur gibi, Bukhari, Müslim okur gibi, herhangi bir kitabı Arapça olsun, yazarı, çizeri, kim olursa olsun, okuyamayız, itikadımıza aykırı bir şey olur bu. Bu, Peşin malumattan sonra ilk kadının macerasına dönebiliriz. Kardeşler Allahu Teala üç türlü e, farklı insan yarattı. Onun dışında bütün insanların yaratılış tarzı aynıdır. Erkekle kadın bir araya gelir ve onlardan üçüncü bir insan yaratılır. Bu kanunu Allah üç kişi için bozdu. Birincisi Adem babamızı çamurdan yarattı. Bu yaratılış bildiğiniz balçık çamur. Yani saksı maksı yapılıyor ya topraktan. O tür balçık çamurdan yarattı. Kur'an-ı Kerim'de e, çok uzun uzun bu balçıktan yaratılma süreci anlatılır. Birinci Adem Aleyhisselam'ı yarattı çamurdan. İkinci olarak Adem Aleyhisselam'dan Havva annemizi yarattı allah Teala. Bu nasıl yarattığı konusunda Kur'an'ımızda bir açıklama yok. Sadece Adem tek bir candı. O candan Havva'yı yarattığını. Havva da demiyor. Kur'an-ı Kerim'de Havva kelimesi de yok. Eşini yarattık diyor. Nasıl yarattı? Kesti de ona da mı can verdi? Bu konuda Kur'an'da bilgi yok. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen Saniyaz-ı Şerif'te e, kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır diye bir ifade var. Ama bu kaburga kemiğinden nasıl yaratıldı? Bu konuda da elimizde bir bilgi yok. Yani açıklama yapmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her halükarda çamurdan Adem Adem'den de Havva yaratıldı. Üçüncü farklı yaratılan da İsa aleyhisselam'dır babası olmadığı halde, annesi Meryem'in eline hiçbir erkeğin eli değmediği halde, erkek görmediği halde, İsa Aleyhisselam'a hamile kaldı ve İsa Aleyhisselam doğdu. Bunun dışında, farklı yaratılmış insan yok. Döcek, haşerat var. Ama insan için, üç defa farklı, dördüncüsü de, bütün insanlık için geçerli olan, bir yaratılış tarzı var. Dolayısıyla kardeşler, ee, Havva annemize tekrar döndüğümüzde Allah Teala Adem aleyhisselam'dan yarattığını Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Dolayısıyla ilk yaratılan erkektir, erkekten de kadın yaratıldı. Şimdi burada ki ayrıntıya tekrar dönüyorum. Ee, sadece hadis-i şerif kaburga kelimesinden söz ediyor. Yani kadın o hadis-i şerifinde aslı şöyle kadın kaburgadan, sol kaburgadan yaratılmıştır. Kaburgada eğridir. Düzeltmeye kalkmayın kırılır, elinizde kalır buyuruyor. Bunu bazı alimler o da çağdaki bazı alimler özellikle yani kadınların nazik bir yaratık olduklarını anlatmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı mecazi bir ifadedir şeklinde söylüyorlar ama her halükarda öyle de olsa böyle de olsa kadının yaratılış türü hakkında bilgimiz yok. Sadece kesin neyi biliyoruz? Adem'den bir parça olarak yaratıldı. Yani çamurdan Adem Adem'den de e, Havva annemiz yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın yaratılış e, süresi de e, bizim böyle işte çocuk doğdu sonra büyüdü, ihtiyarladı öyle değil. Evvela Adem Aleyhisselam ee, çamurdan Allah Teala onu bir heykel gibi yarattı. Ee, ne kadar olduğunu Allah Teala başka kimsenin bilmediği bir zaman o öyle beklemiş yaratıldığı yerde bin sene, beş bin sene, on bin sene Allah dilediği kadar bekletilmiş. Ondan sonra ruh verilince Adem Aleyhisselam canlı hale gelmiş. Ee, yani elimizde kesin bilgi yok. Cennette, kardeşler çok enteresan, sıkılmış yalnızlıktan. Cennette yalnızlıktan sıkılmış. Sonra, allah Teala, rahatlasın diye, bu ayetten alıntı, rahatlasın, huzur bulsun diye, eşini yarattık ona buyuruyor. Eşini yarattık. Burada arkadaşlar, Adem Aleyhisselam'ın sıkıldığı, ayette yok cennette sıkıldı ama eşinin yaratılış sebebinden anlaşılıyor ki sıkılmış cennette ee, bu hepimiz için çok önemli bir ders hani insanlar Adem'in çocukları şöyle bir kafa dinlendirmek için tatile gidiyorlar ya sonra bunalıp geri geliyorlar babamız da öyleydi en tatil yapılacak yerde bunaldı yalnızlıktan canı sıkıldı sonra da eşinden canı sıkıldı yani tekrar cennete dönmekten başka bir formülü yok bu işin veselam. gerisi boş. Nereye gidersen git. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala yarattı. Bildiğimiz cennette ki herkesin meleklerin ve cinlerin ona secde etmelerini emretti. O zaman cennet şartlarında bulunan iblis secde etmeyi kabul etmedi. Kabul etmeyince Allah Teala Emrine isyan ettiği için, Adem'e secde etmediği için değil, et, emrine isyan ettiği için, Rabbine asi geldiği için, cennetten onu kovdu. Bu sefer, e, şeytan, iblis, o zamanki adı iblis, şeytan kovulmuş mahluk demek. Asas adı, anattan doğma adı iblis. De şeytan, yaratılış olarak cinlerdendir. Cindir. Cin de biliyorsunuz ateşten yaratılmıştır. Allah kudretini izhar etmek için kullarına cinleri ve insanları cehenneme koyacağını söylüyor. Cin aslında ateşten yaratıldığı halde ateş ateşi yakacak cehennemde. O kapasitedeki bir ateşe de etten kemikten olan insan girecek. Neûzu billahi teala. İblis, yine Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla, yani cennetten kovuluşunun nedeni olan kim bilir kaç bin sene orada kaldı, keyif sürdü. Adem Aleyhisselam'ın e, üzerinden intikam almak için izin istedi Allah'tan. Allah Teala da kıyamete kadar izinlisin buyurdu. Adem'den ve çocuklarından. Bana kulluk etmeyip de sana aldanacak olanlar senin olsun buyurdu. O da sana yemin ederim ki bunlardan intikamımı alacağım dedi. Böyle konuştu. Edepsiz bir kere perdesi yırtılmış konuştu durdu. Her halükarda tabi Adem Aleyhisselam'dan intikam alması için cennette bu işe başlaması gerekti. Lakin burada önemli bir not arkadaşlar. allah Teala Adem Aleyhisselam'a ve Havva annemize e, bu sizin düşmanınızdır. Her an size bir tuzak kuracak hazır olun dedi. Uyardı. Sonra da işte cennetin her yeri sizin şu ağaca dokunmayın dedi. Kim bilir katrilyonlarca meyve ağacı bedava, ücret yok bekçisi yok, çobanı yok dokunmaz işte ilaçlanmış zehirleyecek, öyle bir dert yok, çekirdeği yok bir şey yok, nimet bir tane ağacı Allah Teala buna dokunmayın dedi, İblis geldi dedi ki Adem Havva, bu niye yemeyin dedi size biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunu da çünkü bu meyveden yiyen bir daha çıkamaz cennetten ebedileşirsiniz burada siz. Onlar da zavallılar, düşündüler ki, bundan yiyelim, otomatik burada kalırız. Vatandaşı hakkı elde ettik mi, daha kimse bizi buradan çıkarmaz. Cennet vatandaşı olmak için yediler, ve işleri bitti. İlk ceza olarak, Allah ne ceza verdi onlara? Hemen avretlerini soydu allah Teala. Çırılçıplak kaldılar. İnsanoğlu, Allah'tan cehennemden önce, çıplaklık cezası buldu. Kıyamete doğru insanoğlu en batık duruma geldiği için çıplaklığı ahlak olarak görmeye başladı. Allah'ın insana verdiği ilk ceza ödül haline geldi. Her şey ters döndüğü için. Ters döndüğü için. Şimdi burada Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin bu şekilde üçü Adem, Havva ve İblis aleyhillâne üçünü Allah Teala çıkın gidin bu cennetten buyurdu. Çıktı gittiler. Adem aleyhisselam e, Hindistan'a Havva annemizde Cidde'ye düştü. Cidde tarafı yani Suudi Arap Yarımadası'na düştü. Bazı rivayetlerde ters olduğu söyleniyor. Bazı rivayetlerde ikisinin de Arap <gülüyor> Yarımadası'na düştüğü söyleniyor. Ee, uzun zaman Adem Aleyhisselam Tövbe istiğfar etti Yalvardı yakardı Allah Teala onu yıllar sonra affetti Çok farklı rivayetler var 70 yıl Hindistan'da ağladığı söyleniyor Yeryüzüne indikten sonra 70 yıl ağlamış Sonra Allah Teala Tövbesini kabul buyurdu Ondan sonra da bin yıl yaşadı Yeryüzünde Adem Aleyhisselam yeryüzünde Bin küsur yaşında Vefat etti Havva annemiz de, e, buluştuktan sonra karı koca hayatı yaşadılar. O karı koca hayatından Havva annemiz 20 doğum yaptı. 20 defa doğum yaptı. Her doğumu ikiz oldu. Dolayısıyla 40 çocuk doğurmuş oldu. Birinci batından yani bu sene doğurduğu kız bir daha sene doğurduğu erkekle evlendi. O sene doğan kız da öbür sene doğan erkekle evlendi. Bu şekilde sene farkı aile farkı kabul edildi Adem Aleyhisselam'ın sağlık döneminde burada Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin üzerinde bugün ders yapmamıza neden olan bir meseleyi gündeme getirmemiz gerekiyor şimdi kardeşler genelde yaygın kültür iblis geldi Adem Aleyhisselam'ı kandırmak istedi. Erkek adam takmadı onu. Git melun filan dedi. Sonra Havva annemize gitti. Havva'ya işte mobiller filan bir şeyler gösterdi. Kandı Havva. Kanınca Yahudi ne kadar güzel uyduruyor onu anlatıyorum size ben şimdi. Sonra e, kanınca kendisi e, Havva annemiz kanmış. Sonra Adem Aleyhisselam hanımı olarak yanına yaklaşmak istemiş. O da uzaklaşmış. Niye kaçıyorsun? Şu ağacı dokunmadan gelme bana filan demiş. O da dayanamamış cinselliğine gitmiş. O armuttan yemiş, elmadan yemiş. İkisi de birden rezil olmuşlar cennette. Yahudi yalanı. Burada e, bu kadınla bakışı yüzünden yani kadının kadınla ilgili işte günah keçesi ilk günahı çıkartan işte cennette bile rahat durmayan Cadolos Bu mantıklı Yahudi kültürü yüzünden Roma İmparatorluğunda Ve yakın Zamana kadar yani bu Fransız İhtilaline kadar kadın şeytan Olarak göründü Yani çok işlerin uğursuz Gidiyorsa iki tane kadın öldür işin açılır Demeye getirecekleri Kadar Kadın düşmanı olarak Avrupa'da medeniyet kuruldu Roma medeniyeti kuruldu Roma medeniyetinde iki şey, kötülük simgesi. Biri Romalı olmayan köleler, öbürü kadınlar. Görünen şeytan, yürüyen şeytan olarak e, görüyorlardı onları. Bu kültür, aslı ilahi, e, tevhide dayalı, vahye dayalı bir kültür olmadığı için batıl ve sapık bir anlayıştı bu. Bu sapıklığı, başka bir sapıklıkla değiştirip, kadını ilah edindiler bu sefer. Önce kadına şeytan diyorlardı, Şimdi araba lastiği bile onun bacağına bakılarak satılıyor. O hale geldi. Yani şimdi ticarette, sekreter ya da, devlet idaresinde her şeyde bir numara oldu kadın. Bu bir sapıklık. Önceki de sapıklıydı. Yani sapıklık, balalet, beşerin çılgınlığı, Yahudi kafası sapıklık üretir. Onu düzeltirken bir sapıklık daha üretir. Nitekim kanı, kadın üzerindeki uygulamalarında bunu görüyoruz. Aslında öyle değil. Kur'an-ı Kerim kınarken Adem Aleyhisselam'ı size demedim mi diyor, size tabiri kullanıyor. Eğer Havva annemiz e, cennetin tek suçlusu olsaydı, cennetteki tek asi olsaydı, Adem sen karına niye kandın diyecekti allah Teala. Ayet, Adem Aleyhisselam'ın eşi olarak Havva annemiz yaratıldıktan sonra çift ifade kullanıyor. Size demedin mi? Siz söyle yapın, niye buna uydunuz gibi çok ayet var çünkü Adem Aleyhisselam ve Havva annemizle ilgili çok ayet var. Bu çok ayetten dolayı e, hitaplara dikkat ediyoruz. Onları beraberce ayıplıyor allah Teala. Demek ki suçu beraber işlediler. Hatta ve hatta e, çok daha önemli bir nokta. Yani eğer e, mesela kadınlar böyle saçı uzun, aklı kısa, cadalı, cindir, gürültücü, mobilde düşkünü filan vesaire... İşte kadınlar üzerinde yapılan bütün tenkitleri topladığımızda çok akıllı birisi çıkıp diyebilir ki, iyi canım kadınlar madem böyle, Allah erkekten yarattı onu diyor. Demek erkeğin ruhu bu. Erkek de böyle. Yani suçu kadına atmanın bir anlamı yok. Erkekte toplanma yani erkeğin saçının kısa olması da bir şey yaramıyor, kadının uzun olması da bir şey yaramıyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, tek bir candan yarattık diyor. Tek bir candan. Tek bir can Adem Aleyhisselam'ın canı. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın e, bu Havva'daki bütün meziyetler. Çünkü Havva annemiz e, Avrupalılardan etkilenerek bozulmadı ki orada. Çok dergi okuyordu. Dergilerden bozuldu. Televizyondan mı bozuldu cennette? Bozuktuysa mamulünde bozukluk var, Ham maddesinde bozukluk var demek ki. Hayır. Havva insandır. Adem de insandır. İnsanın karakteri bu. İnsan cennette de olsa kaşınır. İnsan cennette de olsa bazen ters basabiliyor. <gülüyor> Meselenin özeti bu. Yani burada kadınlar için ne övülecek bir şey var ne de gerilecek bir şey var. Tam aksine Havva Vâvidemiz yani insanlığın bütün yükünü taşıyor. İlk doğumu yapan o. ilk ee, eş olan o. ilk koca çilesi çeken o ilk gurbete giden o yani değirmen yok, kuatör yok, terzi yok. Ne zor şartlarda gece modularda yaşadık kim bilir yani. Kocak ağrı çekmekten tut. Hatta bazı alimler bilhassa eşari mezhebine mensup olan alimler arasında onun da peygamber olma ihtimalinden söz edilir. Faziletinden dolayı. Burada özellikle Yahudilerin sızdırma bilgilerinden etkilenmişliğimizin e, bir etkisi var. Gerçi şimdi onlar medeni biz vahşi olduk ama bu palavraları uyduranlar onlar. Kitaplarımızda maalesef e, ve Müslümanların dilinde e, bu tip bilgiler var. Allah'a söyleriz. Kitabımız Kur'an'da olmayan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in lisanından çıkmayan bilgiler bizim için bilgi, din açısından bilgi itiba etmez. Kaldı ki Kaldı ki yani Allah annemiz böyle bir hatayı irtikab etmiş olsa bile böyle bir hata yaptı, Adem'in cennetten çıkmasına vesile oldu. Herhalde Allah ikisini de sonra affetti. Tövbeleri affedilmiş olarak ahirete gittiler. Bizim çıkıp binlerce sene sonra, asırlar değil, binlerce sene sonra Adem aleyhisselam hakkında Havva annemiz hakkında böyle ileri gelip konuşmamız sadece edep dışı olmak ilk peygambere, ilk babaya, ilk anneye karşı saygısızlık anlamına gelir. Burada kardeşler Havva annemizi zikretmemiz onu gündem yapmamızın en önemli meselesi asas Havva'yı anlatmak istemiyor. Yani bir insan üzerinden ve o insanda bizim anamız. Anamızın, anasının, anasının, anasının, anası işte. Git böyle 5-10 sene say, bak nasıl ananı buluyorsun. Ana. Yani insan ahlakını, dinini kendisi korumadığı zaman bir Yahudi, bir münafık gelip kendi anası hakkında kötü şeyler söyletirebilir Hiç fark etmeden sen söylüyorsun. Yani Havva annemizin kötü kadın olması Bizim analarımızın da kötülüğünü görüyor. Biz onun kızından doğduk çünkü. Havva benim anam değil ama kızının kızının kızının kızının kızının kızıyım ben. Kızının kızının kızının kızının, kızının oğlusun. Dolayısıyla insan kendi şedilmesi hakkında, kendi özü hakkında bu tür şeyleri söylemesi yanlış. Yani bir erkek hahamın uydurduğu bir laf. Sonra Avrupa devrimler ve kültür inkılapları ortaya çıkınca işi çevirdiler. Bütün kabahat Adem'in oldu bu sefer. Adem kaba, havva nazik oldu. Billahi ikisi de yanlış. yanlış. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cennetten çıkarılmayı gerektirecek suçu ikisine de yüklüyor. İkisinin de bu işi yaptığını söylüyor. Bir, ikincisi Allah Teala'nın kaderi zaten onları cennette tutmak değildi. Yani bir imtihan için oraya kondular. Direkt Allah onları dünyada da yaratabilirdi. Eğer direkt dünyada, çünkü Adem Aleyhisselam'daki çamur dünya çamurudur. O çamurdan dolayı, yani çamurdan yarattı ya allah Teala. O çamurdan dolayı insanlar trivleler olduktan sonra bile köydeki toprağını severler. Çeker toprak. Yani mindersiz oturunca romatizma yapar çeker. Koltukla oturursan hasretinden çeker. gene çeker. İlla çeker toprak. Aslı Adem'in çamurdan olduğu için, genetiğimizde çamur bulunduğu için dünyayı seviyoruz. Bir cennet koplanıp geldiği için babamız da cennet ayetlerini okurken gözyaşı akıtıyoruz. Cennet hasreti içimize. Hiç gördüğümüze kaldı ki. Hadi dünyada ateşi gördük diyelim. Cehennemde bunun işte şu kadar daha üstün tehlikelisi olduğuna göre Dikkat ederiz. Cehennemden, ateşten korkarız. Cennet gördüğümüz yok. Ama niye? Cennetle ilgili müjdeler, ayetler, hadisleri dinlediğimiz zaman böyle bir ufuk açılmış ya da bir kapıdan bizi içeri çekiyorlarmış gibi oluyoruz. Çünkü babamız 5-10 gün orada tatil yaptı. O tatil babamızın genetiğine yerleşti. Adem Aleyhisselam'ın ondan bize intikal etti. Elhamdülillah. İnşallah da tekrar babamızla beraber orada bulunuruz inşallah. Burada kardeşler özellikle Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz hakkında ileri geri konuşmaların Kur'an akidesi için sakıncalı olduğunu vurgulamam gerekiyor. Yani iki Yahudi'nin bala uğrasından dolayı sen insan oğlunun ilk eee hanımı, ilk annesi, ilk eşi olan ve bir peygamber hanımı bu. Peygamber hanımı. Ve insanlığın bütün çilesini, toplu çilesini çekmiş bir kadın. Her, her doğan, şu dünyada bir saat nefes alan herkes Havva'ya muhtaç buna. Evet Allah Havva olmasaydı Fevva diye başka birisini belki yaratacaktı. Ama onu yarattı, onu seçti. O zaman bizim Havva annemize hürmetimiz kendimize hürmetimiz anlamına geliyor. Onun işte şöyle yanlış yaptı, çabuk şeytana kandı, cennette bile rahat durmadı gibi sözlerse bizim kendi kimliğimizi reddedişimiz. Yani kendimizden şüphe etmemiz. Yani bir insanın onu doğuran annesi hakkında ile ilgili laf edildiğinde bunu bir karşılayacak bir damar nası yoksa insanda yani annesi hakkında konuşulması onu rahatsız ediyorsa ilk annesi hakkında da ileri geri konuşulmasına karşı dikkatli olması lazım aksi takdirde biz yani Adem Aleyhisselam'dan sökülmeye başlarız ki dünyanın sonuna gelemeyiz biliyorum alakamızda gider iftetimizde her şeyimizde gider özellikle toparlayacak olursak kardeşler gerek Adem Aleyhisselam'ın gerekse Havva annemizin Kur'an-ı Kerim'in dışında ve hadisi şeriflerin dışında bir sayfayı, bir A4 kağıdını dolduracak kadar bilgi yoktur onlar hakkında. Bu dersin mesela yazılı döküman hale getiremedi. Neden getiremedi? Çünkü bütün bilgileri topluyorum iki A4 kağıdı yapmıyor. Ayetleri yazsam o bedevacılık olur. Bütün ayetleri yazarsan 50 sayfaya çıkar o zaman. Şişirmek için yazabilirsiniz şurada ayette şöyle dedi. Bu ayette böyle dedi. Bir de ayetlerin kendilerini de yazsan kitap çıkıyor zaten ortaya. Hatta çok dikkatimi çekti. bütün camilerde ilanları olan Diyanet ansiklopedisi, Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisinde bakayım dedim hava annemiz için. ne yazmış gidip bakabilirsiniz. Üzülecek bir şey söylüyorum tabi. Şenkarı Diyanet ansiklopedisi sayfası ile 3 sayfa 4 sayfaya yakın yazmış yüzde seksenini Tevrat'tan alıyor. Tevrat'ta dedi, Langar'da, Lungar'da Tevrat isimlerini zikrediyor. Dedi, dedi, bütün bu palavraları sayıyor. Son üç dört paragrafında da, Kur'an'da da böyle diyor, diyor. Sonra da diyor ki, e, Kur'an'da fazla bilgi yok, Havva ile ilgili onun için Tevratta işte Tevrat'la idare dedi. Ben yani burada vurgulamak istediğimde, Kur'an'da, hadiste bulamayınca Tevrat'a selam. Ne zaman Tevrat kitabı oldu? Hani Musa selamın Tevrat'ı? onu Yahudiler yakıp tarif edeli kaç bin oldu yani, ne ya ne Tevrat ne Tevrat ama maalesef tabi uydurmak istedim mi Tevrat'ta da bol bol malzeme var İncil'de de var filan papaz da böyle dedi diye dersen bir sayfa da fazla oradan çıkıyor bizim Havva annemizle ilgili tek e, bilgi kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir orada da adı yok Adem'in eşini Adem'den yarattık diyor bitti o kadar Hadis-i şerifte de sadece Buhari ve Müslüm'de bir hadis-i şerifte kadının yaratılışıyla ilgili e, Allah'ın kanunundan söz edilirken Ad Adem'in kemiği, kaburga kemiğinden yaratıldığı söyleniyor. Bu kaburga kemiği mesela çıkarıp allah Teala Adem Aleyhisselam'ın kemiğinden e, kesip bir toprağa dikip saksıda büyütmüş olabilir mi? Yapar allah Teala Teala'nın Şimdi ilik alıyorlar mı, alıyorlar Böyle öyle bir iyilik alıp Adem Aleyhisselam'dan cennetin bir onu büyüttü olabilir mi? Olur. Ne öylesi doğru, ne böylesi doğru. Allah bildiği bir işi, kulunu açıklamadıysa kul, yani boşuna uğraşır bunu öğreneceğim illa diye. Öğreneceğin bir şey de yok zaten. Kaldı ki öğrensen ne olur? Öğrendik, öğrendik Allah annemiz salı günü saat yedide doğmuş. Ne oldu? Ne öğrendik ne oldu yani? Çok önemli bir şey mi? Doğum günümü bu yapacaksın. Bu meşguliyet yani cennette bile rahat duramayan bir ana babanın çocuklarıyız. Bunu anlamaya engel et. Nasıl insan olarak aslında biz ne nimetleri çekiyoruz? Babamız bile bunu yaptı ama sonra ne çok gözyaşları döktü. Yani bu süreci izlemek. Adem Aleyhisselam'ı Allah Kur'an'da niye anlatıyorsa Havva annemizi Kur'an'da niye anlatıyorsa onu yakalamaktır esas olan. Ama maalesef bu neye benziyor biliyor musunuz? Bazı insanlara yahu sen niye namaza gelmiyorsun? Biz hep namaza gidiyoruz dediğinde bil bakalım akşam niye üç rekat? Akşam namazı niye? Sen benimkine cevap versen niye namaza gelmiyorsun? Sanki dört olsa kılacak mı? İki olsa kılacak mısın? Şimdi çok önemli bir nokta yakaladık. Akşam niye üç rekat? Bu soru Kaçamanın, kaçmaya çalışmanın savunması. Bu da bir şeytan taktiği tabi. Niceleri var ki namaz gidiyor sonra faiz diyor. Ben hiç faize bulaşmadım. Yani Allah diyor mu faiz yemeyenler namazda kılmayabilir. Bu tip şeyler maalesef cahiller arasında yaygın. Ansiklopedi yazdıran diyanette de yaygın. İşte açın bakın nasıl Tevrat'ın filan ailesi. Sanki şeyden Buhari'den nakil yapıyorlar. İnsan başında der ki bu lanetlerin kitabı doğru değil ama lan bir hikaye olsun diye yazıyoruz işte de bari. Allah sonumuzu hayır eylesin. Onların da bizim de ıslahımıza vesile kalsın. Allah Ademle Havva ile yani babamızla annemizle o kovuldukları cennette buluşmayı hepimize nasip etsin. Elhamdülillahi rabbil alemin.